Ağabey Allah'tan Şeytanı Rjeim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi'ül Alemin. Ve salat ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sabbih ijmä'în. Değerli kardeşlerim, as-selâmü ve rahmetullahi ve barakatuh. Dün e, yapamadığımız, geç kaldığımız dersi, inşallah bugün telafi etmeye çalışacağız. E, Umarım ses geliyor. Bakara suresi 10. ayette, hatta 11. ayette kalmış idik. İnşallah e, buradan devam etmiş olacağız nasip olursa. 11. ayetten itibaren sohbetimize, tepsirimize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Kâra Suresi'nin 11. ayetinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve izâ kîle lehum lâ la tufsidû fi'l-ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Meal olarak onlara yer yüzünde Fitne, fesat, bozgunculuk çıkarmayın dendiğinde onlar cevaben derler ki, Hayır, biz öyle değiliz. Biz esasen yeryüzünde ıslah ediciler olarak bulunuyoruz. Yeryüzünde ıslah faaliyetlerinde bulunuyoruz derler. 12. ayet-i kerimede, Ela. İnnehum humul هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ la يَشْعُرُونَ Dikkat edin, o onların dediği gibi asla değil. Onlar gerçekten ifsat edicilerdir de, bunun farkında bile, şuurunda bile değildirler. 12. ayet-i kerime de bu şekilde söylüyor. Şimdi biraz daha açalım değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerimelerde e, Yüce Rabbimiz neler söylüyor? Aslında ayetler çok açık ama biraz daha e, şöyle açıklamakta fayda var. Şimdi ayetin öncesinde tabii geçen hafta dersimizi dinleyen kardeşlerimiz bilecekler ayetin öncesinde yine e, münafıklardan bahsediyor. Münafıkların sözlerinden, fiillerinden, davranışlarından bahsediyor. Ve burada da yine münafıkların özelliklerini saymaya Yüce Rabbimiz devam ediyor. Onlara yeryüzünde bozgunculuk, fitne fesat çıkarmayın dendiğinde onlar derler ki hayır biz ıslah etmek için uğraşıyoruz. E, burada esasen münafıklardan bahsediyor Yüce Rabbimiz. münafıklar hangi münafıklar özellikle o dönemin peygamberimizin e, İslam'a davet ettiği müşrikleri İslam'a davet ettiği o dönemde biz de İslam'a girdik deyip de gerçekten samimi olarak İslam'a girmeyen girmemiş olan münafıkların bazı davranışlarını eleştiriyor Yüce Rabbimiz. Ve onların o davranışlarını, iç yüzlerini ortaya çıkartıyor, ortaya seriyor. Gizlediklerini açığa vuruyor Yüce Rabbimiz. Bakınız, onlar şöyle yapıyorlardı. Ee, Müslümanların yanında bulunuyorlardı. Daha sonra bir de bakıyordunuz ki bunlar kafirlerin yanında, müşriklerin yanında dolaşıyorlar. Onlarla beraber geziyorlar, tozuyorlar, oturup kalkıyorlar falan. Onlara... Müslümanlar, hani e, siz Müslüman olmuştunuz, Mümin olmuştunuz, ne işiniz var bu müşriklerin toplu, topluluklarında, to, e, onların içlerinde, onların derneklerinde, düğünlerinde, onların toplantılarında, onların bir takım e, ritüellerinde, ibadetlerinde, şirklerinde, bir takım efendim e, tertiplerinde, toplantılarında sizin ne işiniz var? Biz sizi Müslüman olarak biliyorduk, Mümin olarak biliyorduk. Sizin ne işiniz var burada diye onlara sorduklarında, yani onların e, imanlarını e, sorgulama yoluna gittiklerinde, onlar e, bu ayıpları, bu iki yüzlülükleri, bu çirkinlikleri, bu küfürleri, bu sakladıkları e, küfür ortaya çıkmasın diye. Şöyle cevap verirlerdi. Yo, biz buradayız evet ama bizim gayemiz bu müminler ile bu müşrik dediğiniz insanlar arasında bir köprü olmak. Onlar ile sizlerin aranızda, aranızdaki düşmanlıkları yok etmek. Sizi onları anlamaya, onları da sizi anlamalarına onları davet etmek, bu konuda bir vasıta görevi üstlenmek, bir elçi görevi üstlenmek ve bu şekilde aranızdaki ihtilafları, sorunları, problemleri en az seviyeye indirmek ve yok etmek. Bizim kastımız bu. Öyle olmasa sizler bunlarla savaşırsınız, kavga edersiniz. Aranızda cedelleşmeler, tartışmalar Düşmanlıklar, savaşlar meydana gelebilir. Bunlar gelmesin diye biz iki taraf arasında gidip gelerek aranızda e, ara, bulucuk, ara bulucuk yapıyoruz. E, toplumlarda e, bir barış, bir e, efendim esenlik hakim olsun diye uğraşıyoruz diye cevap verirler. Bu tabi çok akıllıca bir e, cevap. E, mü, bu münafıklar kendi esas niyetlerini saklamak için böyle mantıklı gibi görünen bir savunmaya giriyorlar. Kendi ayıpları, bu rezillikleri, bu ikiyüzlülükleri ortaya çıkmasın diye böyle bir savunmaya giriyorlar. Yüce Rabbimiz de onların iç yüzünü ortaya çıkartarak hayır siz ıslah edici değilsiniz Islah ediciler olarak ortalıkta dolaşıyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz diye boşuna demeyin. Siz ikiyüzlüsünüz, siz münafıksınız, siz esasen bozgunculuk yapmak için uğraşıyorsunuz diye söylemek suretiyle onların bu ayıplarını, bu rezilliklerini, ikiyüzlüklerini ortaya çıkartıyor. Ancak siz belki... Ee, i̇çinizde kalbinizde ya biz iyi iş yapıyoruz galiba çünkü burada da e, onların yanında bulunmak suretiyle iki tarafı uyuşturmaya buluşturmaya bir noktada ortak noktalarda bir araya getirmeye ve dolayısıyla problemlerin e, yok edilmesi için uygun bir zemin ee, oluşması için gayret ediyoruz aslında biz iyi şeyler yapıyoruz e, demeleri karşısında yüce Rabbimiz diyor, diyor ki e, siz gerçekten ifsat için uğraşıyorsunuz ancak bunun farkında bile değilsiniz bunun farkında bile değilsiniz ne yapıyor bunlar geliyorlar orada efendim e, müşriklere diyorlar ki aslında siz de haklısınız aslında mümin dediğimiz o insanlar sizleri yanlış anlıyorlar, yanlış değerlendiriyorlar, size haksızlık yapıyorlar. Sizin müşrik olduğunuzu söylemek suretiyle size haksızlık yapıyorlar. Halbuki sizde insansınız, sizde inançlarınız var, sizde doğruluk, iyilik olsun diye uğraşıyorsunuz. Toplumda selamet olsun, iyilik olsun, güzellik olsun, iyilik ortaya çıksın diye uğraşıyorsunuz. Ancak onlar, o müminler... Müslümanlar sizi anlamak istemiyor gibi bir takım fitne ve fesada yol açabilecek, hatta fitne fesadın önünü oldum olasıya sonuna kadar açabilecek bir gayretin, bir çalışmasın, çalışmanın içerisine giriyorlar. Ancak bunu yaparken de gerçekten çok büyük bir bozgunculuk yaptıklarının bile farkında değiller. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, ''Ela'' Dikkat edin, bilin. Innehum, humul mufsidun. Gerçekte bir fesatçı, bir bozguncu varsa işte onlar ta bozguncuların ta kendileridir. Onlar gerçekten tam bir bozguncudurlar. Ancak bunlar bunun farkında bile değildirler. Bunun farkında bile değildirler. Kendi akıllarına, kendi e, gayelerine kendi üstlenmiş oldukları o münafıklık e, misyonuna o kadar güveniyorlar ki iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki onlar gerçekten bozguncuların ta kendileridirler ve bozgunculuk yapmak için gayret sarf etmektedirler. E, Küfrü ile imanı bir noktada buluşturmak gibi bir gayretleri olmaktadır. Müslümanlar ile müminler ile münafıkları ortak bir noktada buluşturma gibi bir gayretleri vardır. Münafıklara, müşriklere haksızlık edildiğini solmak suretiyle onları da bir şekilde palazlama, galayana getirme, haklı oldukları duygusunu onlara ima etme gibi bir gayretleri, bir çalışmaları vardır. Dolayısıyla bu insanlar e, bozgunculardır. Bozguncu, bozguncuların ta kendileridirler. Ortada bir bozguncu varsa işte onlar onların ta kendileridirler. Ancak bunun farkında bile değildirler değerli kardeşlerim. İbn-i Kesir e, bu e, konuyla ilgili e, bazı kıssalar aktarmış. Bazı hadis-i şerifler aktarmış. Bu e, ve burada e, hiçbir Müslümanın, hiçbir münafığı, hiçbir kafiri dost edinmeye edinemeyeceği, edinmesinin mümkün olmadığı konusunda e, bir takım ifadelerde bulunmuş ve esasen bu ayetlerde münafıkların müşriklerin, müminler tarafından dost görülemeyeceğinin altının çizildiğini işaret etmiş. Ve eğer bazı müminler, bazı kafirleri veya münafıkları veya müşrikleri dost olarak edinirseler, bunun imana mugayir, imana ters karşı bir durum, konum olduğunu bu ayetler açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ve bu ayetlerin tefsirinde i̇bn Kesir şu ayeti de zikretmiş. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Kafirler var ya, inkar edenler var ya, onlar birbirlerinin evliyalarıdırlar. Birbirlerinin dostlarıdırlar. Ee, ve siz ey müminler, kafirlerden, münafıklardan, müşriklerden dost edinemeyeceğinizin iyice e, farkında olun, bilincinde olun. Asla münafıklardan, müşriklerden, kafirlerden dost, arkadaş e, edinmeyin. Böyle yaparsanız, işte biraz önce zikredilen münafıkların durumuna düşersiniz. İman ettiğiniz halde kafirlerin yanına gittiğinizde onları da haklı olarak görürseniz işte o zaman siz müzebzeb olursunuz. Hangi dalda koştuğunuz, hangi dala tutunduğunuz, hangi efendim bulvarda, Koştuğunuz belli olmaz. İman edip etmediğiniz belli olmaz çünkü imanın düşmanları olanları da siz bir yerde bazı durumlarda konuşmalarında düşüncelerinde konumlarında davranışlarında sözlerinde fiillerinde haklı olduklarını zannına kapılarak haklı olduklarını düşünerek münafıklığın ...ta kendisinin, kendisinin e, içine düşmüş olursunuz. Dolayısıyla hiçbir mümin bir münafığı, bir müşriği, bir kafiri dost edinemez. Onunla gezemez, tozamaz. Onunla beraber bir arkadaşlık yapamaz. Onunla e, aralarında duygusal, sevgiye bağlı, saygıya bağlı bir ilişki içerisinde bulunamaz... Çünkü her herhangi bir mümin, bir münafığın, eğer bir münafıkla beraber arkadaşlık yaparken, onunla beraber oturup kalkar iken, onun ağzından çıkan küfrü sözlere sabrediyorsa, onun ağzından çıkan şirki sözlere, davranışlara, kanaatlere veya küfürlü sözlere, Sabrediyorsa, bunları sineye çekebiliyorsa, bunları bunları normal e, karşılama yoluna gidiyorsa, bilin ki o mümin denen şahıs artık bir münafıktır. Çünkü hiçbir iman hiçbir zaman nifakı kabul etmez. İman ile küfür bir arada olmaz. İman normalse anormal olan küfürdür. Hem iman normal olan şey kani olduğun e, mutmain olduğun görüş olacak, hem de Küfrün bazı düşünceleri sana göre normal olacak, onda normal karşılayacaksın. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani bir şey size göre ya doğrudur ya yanlıştır. Hem doğrudur hem yanlıştır mümkün değil, olamaz. Ya insan ya mümindir ya kafirdir. Yani ikisinin arasında olamaz. Ha ikisinin arasında münafık olur. Münafıkların da sonuç olarak esas değerlendirilmeleri gereken cephe küfür cephesidir. Çünkü onlar esasen asli unsur olarak küfürü benimsemişlerdir. Ama gösterişte riyada dış görünüşte iman izhar etmektedirler. Ama esas değerlendirmeleri gereken grup küfür grubudur. Müşrik grubudur. Küfür grubunun içerisinde olmalarıdır değerli kardeşlerim. Bu ayette eee veldinen kafaru ba'dhum avliya kafirler ancak kin, e, birbirlerinin dostudurlar onlar birbirlerine dostluk yaparlar birbirlerine arkadaşlık yaparlar İlla tef'alu takun fitnetun fil ard ve fesadun kebir siz muhakkak bunu yapmalısınız ey müminler muhakkak kafirden müşrikten münafıktan Dost edinmekten uzaklaşmalısınız. Ya bunu yaparsınız ya da yeryüzünde fitne ve fesada sebep olursunuz. Eğer siz kafiri kafirin yanında yer, yer alırsanız, kafiri dost edinirseniz, onu muhterem, saygıdeğer, bir kişilik, bir karakter, bir insan olarak addedip ona saygıda bulunursanız, ona sevgi ve nümayişlerde bulunursanız, işte o zaman yeryüzünde Habil ile Kabil birbirine karışır. İşte o zaman yeryüzünde fitne olur, fesat olur, bozgunculuk olur. Çünkü nesiller kimin doğru olduğunu, hangi tarafın haklı tarafı olduğunu bilmezler. Bunu bilen yetişkinler, reşit insanlar bile müzebzeb hale gelirler. Bir bakarsın kafirlerle, bir bakarsın müminlerle olurlar değerli kardeşler. O yüzden mümin hiçbir zaman, Allah'ın da emri bu, bir kafirle dost olamaz. Mümin kafirleri sevindirecek bir eylem, bir söylem içerisinde olamaz. Bir mümin, bir müminin bir düşüncesini, bir fiilini, bir sözünü, bir davranışını şayet beğenmediyse, beğenmiyorsa, yanlış buluyorsa, zamansız buluyorsa bunu gidip de, bunu gidip de efendim e, inkarcılar blogunda, kulübünde böyle rahatsızlığını açıklayamaz. Ben bu sözlerden rahatsızım, o insanı eleştiriyorum, çok yanlış yapmıştır. Benim hayatım onun hatalarını, sözlerini, yanlışlarını düzeltmekle mi geçecek? Neden benden izin almadan açıklamalarda bulunuyor? Neden böyle yapıyor, neden şöyle yapıyor diye bir şikayette özellikle e, iman, imanında şüphe olan, imanında müzebzeb olan, ne üdüğü belirsiz olan münafıkların içerisinde onların yayın kuruluşlarının stüdyolarında şunlarda bunlarda bu tür açıklamalar yapamaz. Bir mümin bir mümini gambazlayamaz. Bir mümin, mümini satıp da kafirlerin yanında, siz de haklısınız esasen, sizleri de dinlemek lazım, sizler de doğru söylüyorsunuz, sizin de hayatınıza müdahale edilmiş olunuyor, hayatınıza müdahale edilmemesi lazım gibi bir takım nümayişlerle, bir takım sözlerle, insanlar tarafından, münafıklar tarafından, beğenilme. Beğenilmek için ses yok mu arkadaşlar? Ses bir dakika o zaman mikrofonu bırakalım. Tekrar alalım. Evet şu anda var sanıyorum. Devam edelim. Ee, hiçbir zaman münafıklar tarafından beğenilme arzusu Münafıklar tarafından alkışlanma, münafıklar tarafından desteklenme, münafıklar tarafından hoş görülme, münafıklar tarafından manşetlere taşınma, münafıklar tarafından alkışa tutulma duygusu, düşüncesi, gayesi hedefiyle. Hiçbir mümin gammazlanamaz, hiçbir mümin onların kulübünde eleştirilemez, aslında o hata yapıyor. Siz de burada doğrusunuz diye bir söylem içerisinde olamaz. Halbuki, halbuki müminlerin söylemleri doğrudur. Doğru söylemler doğru olarak savunulmalı ve bu söylemlerin arkasında durulmalı birlik beraberlik içerisinde bu hizmete devam edilmelidir. Sanıyorum. Ee, Buradan da bu müminler hatalarını anlarlar ve hatalarından vazgeçerler. Değerli kardeşlerim, ee, İbn Khesidin bu ayetleri açıklamak için başka ayetlerden e, yola çıkarak e, bir geniş e, bir ayete geniş bir yelpaze verdiğini görüyoruz. İşte bu biraz önce okumuş olduğum. Ayette de tekrar söylemek gerekirse eğer siz e, kafirlerle dost olursanız kafirler kendi aralarında dostturlar ama siz farkında olmadan kafirlerle dost olursanız kafirlerle dost olmayı bırakmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat ortaya çıkar diyor. İşte bu ayetlerde biz esasen yeryüzünde Islah edicileriz diyen bu insanların, münafıkların sözlerine kanınmaması gerektiği ifade ediliyor. Ve bu insanların, bu söylemlerinin çok cahilane bir söylem olduğunu ve bunlar bu söylem içerisinde olurken aslında kendileri bile bunu şuursuzca ve düşüncesizce yaptıklarını Yüce Rabbimiz ortaya koymuş oluyor ve onların bu nifaklarını... Ve bu kötü niyetlerini ifşa ediyor değerli kardeşlerim. Yine İbni Kesir başka bir ayetten de istifade etmiş oluyor. Bu müvalaat konusunda yani dost edilme, müminlerin kendi aralarında dost oldukları konusunda, kafilerin de kendi aralarında dost oldukları konusunda, ve hiçbir zaman bir müminin kafiri dost edinemeyeceği konusunda şu ayetten de istifade etmiş İbn Kesir. Diyor ki, bu kitabında Yüce Rabbimizin şu ayetini nakletmiş. Ya eyyühellezine amenu, la tettehidul kafirine awliya. <Sessizlik> ey iman edenler. Kafirleri dost edinmeyin, kafirleri kardeş edinmeyin, arkadaş edinmeyin, onlarla oturup kalkmayın, onlara hürmette bulunmayın, saygıda bulunmayın. Evet. Müminin. müminleri bırakıp da, Müminleri bırakıp da kafirlere yaranmayın, kafirlerin yanında olmayın, onların kulüplerinde olmayın. Onlarla beraber olmayın. Onlarla beraber etkinlikler içerisinde olmayın. Eturidûne en teca'alû lillâhi aleykum sultanen mubînâ. Siz yoksa böyle yapmak ile Allah'ın Allah'ı karşınıza mı almak istiyorsunuz? Allah'ı karşınızda büyük bir güç olarak size Azap veren, azap verecek olan, sizi helak edici olan bir güç olarak Rabbinizi karşınıza mı almak istiyorsunuz? Rabbinizi bir azap edici olarak efendim size zorla hakikati gerçekleri anlatan ve gerçekleri anlamanız için bazı cezaları size reva gören bir Sultan olarak Rabbinizi karşınıza mı almak istiyorsunuz? Yani nedir bu? Eğer müminler kafirleri dost edinirseler Rablerini bir büyük cezalandırıcı olarak karşılarında bulurlar, Rablerini karşılarına almış olurlar. Bu ayette açık ve net olarak bunu söylüyor değerli kardeşlerim. Evet. Bazı insanlar vardır. Bakarsınız, eften püften insanlarla oturup kalkar. Ne bileyim, bakarsınız tesettürlü bir kız bakarsınız çok açık seçik saçık bir kızla oturup kalkar falan zannedersiniz ki bu onu ona gerçekleri anlatmak istiyor İslam'a. Hayır alakası yok. Hayatı onunla paylaşır ve hiçbir zaman onun açıklığına saçıklığına namazsızlığına niyazsızlığına Hatta onun nifana, münafıkça düşüncelerine, küfür-i düşüncelerine bile müdahale etmez. Onunla beraber gezer, tozar. Aslında, kend, yani örtülmüştür ama bu örtülmeyi kendine yedirememiştir. Bazı baskılardan dolayı bu e, şekilde örtülmüş. Ancak o arkadaşında kendi iç alemini görmektedir. Ve yapamadıklarını o arkadaş, arkadaşının yapması dolayısıyla bir rahatlama içerisine girmektedir. Onun Onu adeta kendi rolünde olan ikinci bir kişiliği olarak, karakteri olarak görmek ve anlamak, e, an, e, anlamak e, durumundadır. O yüzden onları arkadaşlık yapar. Halbuki yani mümin müminle arkadaşlık yapar. Değil mi? Yani bir mümin mümini rahat eder. Mümin kafirle, mümin e, münafıkla, mümin e, isyankar, şirke giren insanlarla oturup kalkamaz. Onlarla rahat edemez. Edemez çünkü ne zaman ağızlarından küfri şirki bir söz çıksa orada müdahale etmelidir. Sen bunu nasıl söylüyorsun ya? Sen, Ben sen öyle bilmiyordum. Bak bu küfürdür, bu şirktir. Allah'tan kork. Ne kadar edepsizce bir laf ettin şimdi be? Terbiyesiz, ahlaksız demesi lazım. Ha, bunu demiyorsa, bunu demiyorsa o zaman ya orada münafıkça bir kişilik sergide diyor demektir. Yani orada insan Allah'la, Kur'an'la, Allah'ın ayetleri dalga geçecek. Sen de ağzını açıp bakacaksın, güleceksin, sabredeceksin. Bu münafıklığın nazikasıdır. Ta kendisidir. O yüzden bazı insanlar hiç kusura kalmasınlar. Müslümansa Müslümanla oturup kalkacaksın. Müslümansa Müslümanlarla dost olacaksın. Öyle öyle yok. Evet, bazı insanlar maalesef böyledir. Efendim, entel takılmak için bilmem işte vitrini daha bir böyle aydın, entelektüel e, göstermek için bakarsın arkadaş e, menüsünde çok. Tuhaf insanlar vardır. Çok tuhaf insanlar vardır. E kardeşim sen bunlarla arkadaşlık yapıyorsan e el mer'u ha? Ma'a halilihi felyenzur ahadukum men Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sizden biriniz kimi dost ediniyor ona iyi baksın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Yani buna dikkat etmek lazım. Evet, değerli kardeşlerim. Ee, yine i̇bn Kesir Rahmehullah bu ayetin tefsirinde şu ayeti de kitabında zikretmiş. İnnel münafiqine fidderkil esferi minen nâr velen teceli lehum nasira münafıklar ateşin taa Diplerindedirler, cehennemin ta dip, diplerindedirler ve onlar için de hiçbir yardımcı bulamazsın. Yardımcı arayacak olsan, münafıkları o kötü yerden, azap yerinden kurtarmak için bir yardımcı arayacak olsan, yani o münafık belki yakınındır, eşindir, dostundur veya onunla arkadaşlık yapmışsındır, bir teşrime sayın vardır, olmaması lazım gelen bir şeyi yapmışsındır. Ve acımışsındır, onu kurtarmak istersin ama onu kurtaramayacaksın. Ne dünyada kurtarabilirsin, ne de ahirette. O zaman Allah'ın yerdiğini yermemiz lazım, Allah'ın dediğini yapmamız lazım, Allah'ın dost edinmediğin edinmeyin dediğini dost edinmemiz lazım. Dost edinir, edinirsek, işte ayette dediği gibi, ha ne oldu? O zaman e, dünyada. Büyük bir fitne fesat olacaktır ve belki bu fitne fesat e, akidenin, sağlam akidenin, inancın, sağlam dinin bozulması şekliyle e, ceryan edecek. Ardından azaplar o topluma vacip olacak ve bu şekilde yeryüzünde çok büyük bir fitne ve fesat meydana gelecektir. Evet saygıdeğer kardeşlerim. Ee, aslında birkaç ayet daha alma niyetimiz vardı. Ancak 31 dakika olmuş. Ee, bir, iki ayet daha zikredelim. Ee, bu ayetin tefsiriyle ilgili. Ve 13. ayette kalalım inşallah. Evet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِلُوا fil الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ Müslühun bu ayet-i kerimeyle ilgili e, yine efendim biraz önce yapmış olduğumuz açıklamaları İbn Kesir e, burada yine serdetmiş münafıkların müminlerle münafıklar arasında e, gidip geldiklerini ara buluculuk yaptıklarını dolayısıyla böyle bir e, efendim iyilik ortaya çıksın diye gayret sarf ettiklerini söylüyor bu ayet-i de Ancak bunların bu niyetlerinin fasit olduğunu, amellerinin neticelerinin de yeryüzünde büyük fitneler olarak dinde tevhitte çok büyük bir bozulmalar ve sapmalar olarak gündeme geleceğini dolayısıyla bu şekilde büyük bir fitne ve fesat ortaya çıkacağını tekrar tekrar İbn Kesir ifade ediyor kitabında. İnşallah gelecek dersimizde 13. ayetten devam ederiz. Şimdilik bu kadar eee da yetinelim teala. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala duyduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. yüce Rabbimiz daima müminlerden olmayı, müminlerle bir ve beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Her türlü nifaktan ve münafıklardan uzak durmayı bizlere nasip eylesin. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak için gayret sarf eden münafıkları da allah Teala e, ıslahları mümkün değilse perişan eylesin. Dertlerini kendi içlerinden kılsın. Münafıklarla e, hiçbir zaman teşri mesaide Bulunmayan, onlara saygıda bulunmayan, onlara sevgi ve nümayiş gösterilerinde bulunmayan bir İslam toplumunda yaşamayı cümlemize nasip eylesin. bu ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin O sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi sahbihi ecma'in. Evet değerli kardeşlerim, sohbetimizi burada bitirmiş oluyoruz. Geceniz mübarek olsun.